Hz. Hud Peygamber Alt kalmi İremliler Tufandan sonra yeryüzünde yeni bir hayat başlamıştı. İnsanlar yine eskisi gibi çoğalmış, dünya tufan öncesi halini almıştı. Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerine dağılan aileler, gittikleri yerlerde yeni şehirler, binalar, bağlar, bahçeler kuruyorlardı. Bu esnada Hz. Nuh'un torunlarından Ağd isimli bir zat, Ailesiyle gelip Yemen'in güneyine yerleşmişti. Adın nesli zamanla burada çoğalarak büyük bir kavim olmuşlardı. Alt kavminin yerleştiği yer etrafı kum tepeleriyle çevrili bir vadiydi. Suları bol, yağışı fazla, toprağı bereketliydi. Alt kavmi çalışıp çabalayarak vadiyi cennetten bir köşe haline getirmişlerdi. Belki de dünyanın en güzel şehrini orada kurmuşlardı. Mermer sütunlar üzerinde muhteşem binalar, saraylar yükseliyordu. Şehrin her tarafında parklar, havuzlar, bahçeler, geniş geniş yollar vardı. Bu şirin kente İrem ismini vermişlerdi. İrem'de yaşayan insanlar uzun boylu, iri yapılı, güçlü kuvvetli kimselerdi. Bu fiziki güçlerine maddi zenginlikleri de ilave olunca artık yeryüzünde onlardan daha üstün bir topluluk yok denilebilirdi. Sahip oldukları bu güç, kuvvet, zenginlik onlar için büyük bir nimetti. Allah'a bol bol hamd ve şükretmeleri gerekiyordu. Ancak bu güç ve kuvvet, alt kavmini şükre değil, kibre düşürmüştü. Kendilerini beğeniyorlar, civarda yaşayan diğer insanları küçük görüyorlardı. Zenginlik başlarını döndürmüştü. Manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaşmış insanların elinde, kuvvetin zulme alet yapılması kaçınılmazdır. İşte alt kavmi de, Kuvvet ve zenginliklerine dayanarak Çevredeki insanları ve komşu şehirleri Baskıları altına almışlardı En büyük zevkleri de Şehrin dışındaki ana yoldan Gelip geçen yolcularla alay etmekti Bunun için yollara yanlış işaretler koyuyorlar Sonra da yolunu şaşıran bu gariplerin karşısına geçip Kahkahalarla gülüyorlardı Onları dövdükleri Üstlerinde ve ellerinde ne varsa Alıp soydukları da oluyordu Akla gelmedik vahşilikler yapıp Kimseye acımıyorlardı Alt kavminde zulmün yanı sıra Ahlaksızlık da ileri gitmişti İşlek yol kenarlarına Çeşitli eğlence merkezleri kurmuşlardı Buralarda kendilerini Tamamen oyun ve eğlence Zevk ve sefaya vermişlerdi İşledikleri zulüm ve kötülükler Alt kavmini manevi ve ahlaki Değerlerinden uzaklaştırmıştı Allah'ın bir olduğu inancının yerini Zamanla şirk inancı almıştı Allah'a ibadeti bırakıp Elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı. Nuh kavminin putperestlik yüzünden yok olduğunu düşünemez hale gelmişlerdi. Azgınlıkları daha da artınca Allah alt kavmine Hazreti Hud'u peygamber olarak gönderdi. Hz. Hud'un vazifesi ağırdı. Kavmini putlara tapmaktan vazgeçirecekti. Allah'a ibadet etmelerini sağlayacaktı. Onları yaptıkları kötülüklerden kurtararak iyi birer insan olmaları için çalışacaktı. Hud peygamberin kavmiyle mücadelesi Hz. Hud halkının durumunu yakından biliyordu. Peygamberlik vazifesini alır almaz onları başına toplayarak şu açıklamayı yaptı. Ey zengin ve güçlü İrem halkı ben size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Bir peygamberim Allah'tan korkun ve bana itaat edin. At kavmi şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Böyle bir teklifi beklemiyorlardı. ''Bizden ne istiyorsun ey Hud? Açık konuş.'' dediler. Hud peygamber, ''Yalnızca Allah'a ibadet edin. Ondan korkun. Putlara tapmaktan vazgeçin. Sizden istediğim bu.'' karşılığını verdi. Bu sözler alt kavmini kızdırmıştı. Hz. Hud'a sertçe çıkıştılar. ''Bizi bunun için mi başına topladın? Sen de bizim gibi bir insansın. Bize nasıl peygamber olabilirsin?'' ''Biz babalarımızın taptığı putlardan vazgeçemeyiz.'' Hz. Hud onlara gereken cevabı verdi. ''Allah size doğru yolu göstermek için aranızdan beni peygamber seçti. Benim görevim insanlarla alay etmek ve eziyet vermek gibi kötü işlerden sizi vazgeçirmektir. Ayrıca putlara tapmayı bıraktırarak Allah'a ibadet etmenizi sağlamaktır. Bunun garip karşılanacak nesi var?'' Hut Peygamber yılmadan, usanmadan hakkı anlatmaya devam ediyordu. Maddi güç ve çıkardan başka hiçbir değer ölçüsü tanımayan altkalmi onun bu gayretine bir türlü mana veremiyordu. Onlara göre bu gayretin altında mutlaka maddi bir menfaat yatıyordu. Bu fikri bir gün Hut Peygamber'in yüzüne karşı da söylediler. Hut Peygamber bu suçlamayı şiddetle reddetti. Ben sizden hiçbir menfaat, ücret, mükafat istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Mükafatımı da o verecektir. Sizden istediklerim kendim için değil, yine sizin iyilik ve mutluluğunuz içindir. Kendisini dinleyip putperestlikte devam ederlerse Allah'ın azabına uğrayacakları da sözlerine ekledi. Altkanlı Hazreti Hud'un bu ikazına da kulak asmadılar. Bizi bir de azapla mı tehdit ediyorsun? Kim karşımıza çıkıp biz de savaşmayı göze alabilir? Güç ve kuvvet bakımından kim bizden daha üstün olabilir? Dediler. Hud peygamber bu sözlere de Ey kavmim! Sizi yaratan Allah sizden çok daha kuvvetli ve güçlüdür. Zaten size bu kuvveti ve zenginliği veren de o değil midir? Eğer üzerinize bir bela ve azap gönderirse asla mani olamazsınız. Onun gücü her şeye yeterlidir. Karşılığını verdi. Alt kavmi iyice kızmışlardı. Git Rabbine söyle de azabını göndersin bakalım. Bize gücü yetecek mi?" diyorlardı. Bu sözler Hut peygamberi çok üzdü. Kavminin yola gelmesi için başına bazı felaketler gelmesi şarttı. Böylece gururları belki kırılırdı. Acizliklerini ve zayıflıklarını anlayabilirlerdi. Bu düşünceyle diz çöküp Allah'a yalvardı. "Ya Rab, onlara azabını tattır." dedi. Allah da Hud peygamberin duasını kabul etti. Tuzak Allah Hazreti Hud'u dinlememelerinin cezası olarak alt kavminin yağmurlarını kesti. Bunun üzerine şehirdeki bağlar bahçeler kurudu. Hayvanlar susuzluktan telef oldu. Güçlü, kuvvetli alt kavmi güçsüz ve dermansız hale düştü. Hiç kesilmeden bunaltıcı kuru bir rüzgar esiyordu. Halkın dudakları çatlıyor, zorla nefes alıp veriyorlardı. Tozdan dumandan göz gözü görmüyordu. Bu hal 3 yıl kadar sürdü. Bu süre içinde Hz. Hud boş durmuyor, hakkı anlatmaya devam ediyordu. Ağat kavminin ileri gelenleri, başlarına gelen bu felaketi Hz. Hud'un uğursuzluğuna vermişlerdi. ''Ey Hud, sana bir şey diyemeyiz. Kötü niyetinin olmadığını biliyoruz. Ancak putlarımıza hakaretler yağdırdığın için... ''Onlar tarafından çarpıldın. Sana delilik geldi. Bu yüzden böyle akıl almaz işlere kalkıştın. Senin yüzünden biz de putlarımızın gazabına uğradık. Bu hallere düştük.'' dediler. Hazreti Hud'a söyleyecek hiçbir şeyleri kalmayınca şimdi de delilikle suçluyorlardı. Hz. Hud'un bu iddiaya cevabı sert ve kesin oldu. ''Ey halkım! Allah şahit olsun ki taptığınız putlar kimseye ne fayda ne de zarar verebilirler.'' Şayet onlar da başkasına tesir eden bir güç varsa daha ne duruyorlar? Harekete geçip beni yok etseler ya. Hz. Hud putlara ve ona tapanlara açıkça meydan okuyordu. Bu cesaretinin nereden geldiğini de şöyle izah ediyordu. Ben üzerime düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül ettim. İşlerimde onu vekil tuttum. Putlarınıza ve size bu meydan okuyuşum ona olan imanım ve güvenim sayesindedir. Kıtlık ve kuraklık devam ediyordu. Hazreti Hud da bıkıp usanmadan vazifesini yapmaya çalışıyordu. Kavminin başına gelen bu belanın sadece bir uyarı olduğunu söylüyor, eğer doğru yolu seçmezlerse asıl bela ve azabın o zaman geleceğini bildiriyordu. At kavmi Hazreti Hud'un bu sözlerini kızıyor. hele tehditlerine hiç dayanamıyorlardı. Nihayet günün birinde ona, Ey Hud! ''Senin işin gücün bizi putlardan uzaklaştırmaya çalışmak mı? Yeter artık, bu saçmalıklarına bir son ver. Bu tehditlerinden de vazgeç. Zaten başımıza gelenler de hep ''Senin bu sözlerin yüzünden değil mi?'' dediler. Bu sözler Hz. Hud'un sabrını tüketmeye yetmişti. Demek ki kavminin başına ne gelirse gelsin, doğru yola gelmeye niyetleri yoktu. Aslında azabı çoktandır hak etmişlerdi. Hud peygamberin duasıyla geciktiriliyordu. Hz. Hud onlardan ümidini kesince azabın gelmesine artık hiçbir engel kalmamış oluyordu. Hz. Hud bu akıbeti şu sözleriyle kamine duyurdu. ''Artık siz bu sözlerinizle şirke iyice saplandığınızı gösteriyorsunuz. Bundan böyle her an azabın gelip sizi yok etmesini bekleyin. Sizinle beraber ben de bekleyeceğim. Bakalım bunca senedir tapık durduğunuz putlarınız sizi bu beladan kurtarabilecek mi?'' Hazreti Hud kavmine bu son sözlerini söyledikten sonra hemen harekete geçti. Müminleri alarak onları kavminin bulunduğu yerden uzakça bir yere götürdü. Gelecek azabı birlikte beklemeye başladılar. Gazap rüzgarı sarsar Alt kavmi bir gün ufukta büyükçe siyah bir bulut gördüler. Kendilerine doğru yaklaşıyordu. Aylardır yağmur yüzü görmemiş, Susuzluktan kıvranıyorlardı Bulutu görür görmez Sevinç içinde ayağı fırlayıp bağırıştılar İşte yağmur bulutu Putlarımız nihayet bize acıdı Yalvarmalarımızı kabul etti Az sonra vadiye yağmur yağacak Bağ ve bahçelerimiz suya kavuşacak Yaşadık dediler Ağat kavmini bir bayram havası kaplamıştı Bazıları yağmur gelecek diye Tarlalarına koşmuş Toprağa sürmeye Tohum ekmeye başlamıştı Bazıları da Hz. Hud'u bularak onunla alay etmekteydi. Hani nerede senin azap tehditin? Bak putlarımız bizim dualarımızı kabul edip şu gördüğün simsiyah bulutları gönderdi. Az sonra yağmur yağıp sıkıntılarımız son bulacak diyorlardı. Kimisi de putların önünde dualar ediyor, gülüyor, eğleniyordu. Kavminin bu sevincine karşılık Hz. Hud'un rengi atmış, benzesi olmuştu. Az sonra puta tapan kavmin başına gelecekleri düşünüyordu. Onlar sevinç içinde yağmur geliyor diye bağırışırken o son uyarısını yapıyordu. Hayır aldanıyorsunuz. O gördüğünüz yağmur bulutu değil. Geleceğine ihtimal vermediğiniz azabı getiren gazap rüzgarıdır. Az sonra sizi mahvedecek. Henüz vakit varken gelin iman edin, tövbekar olun diyordu. Ağat kavmi sevinçten çılgınlıklarına devam ederken bulut şeklinde görülen siyahlık da kendilerine iyice yaklaşmıştı. Ansızın şiddetli bir kasırga ortalığı kaplayıverdi. Bulut salınan şey gerçekten görünmemiş hızda ve soğuklukta bir geldi. Eserken korkunç bir ses çıkarıyordu. Ağaçlar kökünden sökülüyor, duvarlar, dev sütunlar, büyük surlar devriliyordu. Bizden daha kuvvetli kim olabilir diye böbürlenen alt kalmi, rüzgar önünde saman çöpü gibi savruluyordu. Kimisi havaya uçmamak için kalın kalın ağaçlara, büyük büyük kayalara sarılıyordu. Kimisi de sağlamlığıyla iftihar ettikleri taştan saraylarına sığınıyordu. Ama yine de kayalarla, ağaçlarla birlikte havaya savrulmaktan kurtulamıyorlardı. Evlerin kapı ve pencerelerini söküp atan bu şiddetli rüzgar, evin içinde canlı cansız ne varsa bir toz gibi önüne katıp uçuruyor, darmadağın ediyordu. Bu korkunç fırtına 7 gece 8 gün bütün şiddetiyle devam etti. İnsanlar ve hayvanlar ölmüş, o güzel İrem şehri sahipleri gibi yerle bir olmuştu. Bu korkunç fırtınadan Hazreti Hud ve ona bağlanan müminler ise burunları bile kanamadan kurtulmuşlardı. Kur'an'da Hud kavmini yerle bir eden bu gazap rüzgarına Sarsar Sar adı verilmektedir. Puta tapanların yerleri ve ile birlikte yok olup gidişinden sonra Hz. Hud 4000 kadar mümini alarak İrem şehrinden ayrıldı. Mekke civarına giderek oraya yerleşti. Vefat edinceye kadar da orada yaşadı. Alt kavminin başına gelenlerden insanoğlunun alacağı dersler vardı. Onların helak olma sebepleri, kendilerinden zayıf olanlara zulüm etmeleri... Sahip oldukları güç ve kuvvetle gururlanmaları, diğer insanları küçük görmeleri, zenginliklerini ahlaksızlık ve eğlence yolunda harcamaları, Allah'a inanmamaları, ona ibadeti bırakıp putlara tapınmaları, tevhid inancından uzaklaşıp şirke saplanmalarıydı.